İtibar, itibar, itibar haber. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm.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 Sultan devamla buyuruyor ki ben mahrumu min mutluluktan mahrum olan insan bahtiyarlıktan mahrum kimdir bilir misiniz men yaftazi hilafa mardi mevlahum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 Tevessül eden, o tarafa peki heves eden insandır. Ve yetesarrafu fi mülkihi ve milkihi bila iznihin.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 ve tasarruf fi mülkü ve mülkü bila Cenab-ı Hakk'ın malik olduğu, Cenab-ı Celle Celal otoritesinin de sultasının hakim olmuş olduğu alemde bila izni, onun izni ve müsaadesi olmadan iş işe girişen, tasarrufta bulunan insandır. Bedbaht olan insan, bahtiyarlıktan, mutluluktan, olan insan budur. Öyleyse يَنْبَغِ الْاِسْتِحِيَاءُ حَيْزُ يُرَاعُونَ رِدَى الصَّاحِبِ الْمَجَازِينَ Allah'tan utanmak gerekiyor. Mevla'dan haya etmek gerekiyor. Niye? حَيْزُ يُرَاعُونَ رِدَى الصَّاحِبِ İnsan dünyadayken hakiki, amiri, hakiki,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 On kişi, yirmi kişi bir anda öldürür diyorlar. Bu böyle bir bombadır diyor. Dolayısıyla biz de yani bunu yapalım, kullanalım, işte böyle öldürelim diyor vesaire. Ulan götürün burada diyor. Allah beni diyor dünyaya insan öldürmek için göndermedi. Öldürmekse, öldürmekse öldürmenin de bir yolu yordamı vardır diyor.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 Asirin amirin hakiki amirin kendi yaratmış olduğu e, mülkte o istediği gibi tasarruf edilmesini istiyor. Bir insanı yine öldürürsün savaşta ama gözünü oymak yok, kulağını kesmek yok, burnunu peki yani kesmek yok. Adama fıkıh tabiriyle müsler yapamazsın. Niye? Niye sen kanun adamısın? Senin amirin var.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 Almıyor kafa, yani hatlar tıkandı senin anlayacağın, evlerin eski su boruları iç icabında küflendiği zaman su doğru akmıyor gibi minne ne Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi muhafaza eylesin. Allah. Yüneydi Kavdadi Kudbize Sirru konuşurken dili azıcık bile takılıyordu sağa sola böyle. sanki biraz tüpelik vardı dilimde dedi ki on efendi Hazretleri, bu hayrola bu, bu, bu rahatsızlığınız nereden kaynaklandı yahu dedi dünyaya geldiğim zaman böyle nur topu gibi bir çocuktum dedi babam bir gün evden çıkarken anama dedi ki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 Kadın beni bir gördü, aa bu nur topu gibi bir çocuk mesele. Kadınları, sevdikleri çocuklara hemen, affedersiniz süt vermek istiyorlar. Kadın hemen efendim göğsünü çıkarttı, Cüneydi Bağdadi'ye süt verdi. Derken babası da evde bir şey unuttu, tekrar eve gelmesi gerekti. Eve girdi baktı ki, komşu hanımı Cüneydi Bağdadi'ye süt veriyor. O an adam haykırdı, hanım dedim. Kadıncağız dedi ki, buyur efendim dedi. Ben sana demin ne söyledim? Senden başka buna kimse efendim süt vermeyecek demedim mi peki? Ay şu bu vesaire falan filan. Dedi ki "Cüneyd Bağdadı işte o hanımın sütünde, o hanımın sütünde şüpheli gıdalardan alıntı vardı." dedi. Daha önce kadının yemiş olduğu yemeklerde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 Demin dedi hurma alırken dedi, üst tabladan düşen hurmayı da alttaki tablanın hurmalarına katarak aldı dedi. E kalitesi düşük olan hurmaya kalitesi yüksek olan tek bir hurma katan bir adamın teveccühle meccühle alakası olmazdı. Teveccüh etmediler.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 Çünkü, çünkü benzine su karıştı. Arabanın benzine su karıştıktan sonra istediğin kadar marşa bas, yapar, motor marş yemeyecektir. Niye? Son benzini aldığın istasyon benzine su karıştırmıştır. Şeyhülislam Musa Kazım Efendi vardı. Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarındandır. Hemşehrinizi gelmiş Erzurum'dan, bir şeyh efendi gelmişken efendi hazretlerini bir göreyim dedi, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'yi. Geliyor Musa Kazım Efendi'ye, Meşrikat-ı ziyaretine ve diyor ki, eee, işte nasılsın, iyi misin vesaire, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi son derece memnun kaldı. Ve dedik ki, Efendimiz bu akşam bizim eve gidelim, bir akşam yemeği yiyelim, e, peki dedi, geleyim dedi. Geldiler peki sofra neyse kuruldu. Şeyh Hüseyin Musa Kazım Efendi gelirken yoldan pirinç almış bir bakkaldan. Sonra harma dedi ki, bize çabuk pilav yap dedi. Pilav geldi sofra kuruldu. Neyse pilav geldi. Buyur Şeyh Efendi dedi ye dedi yemem dedi.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 Ama hayvan güneşi görmüyorsa güneş yok mu diyeceğiz şimdi? Benim bir takım his ve duyularım körel değilse, haklı göremiyorsam, e ee, yok ya böyle şeyler vesaire falan yok. Bu kafa kafa değil. Allahü Teala bozulmaktan, eraziyyana maruz kalmaktan etmesi masunu mahfuz eylesin. İnsan mecazi amirini dinliyor, yani şu dünyadaki amirlerini dinliyor, ama gel gelelim peki, hakiki amiri olan, Cenab-ı Hak Celle Celal dinlemiyor, e orada peki yani, hayatlık edepsizlik yapıyor, olmaz. وَلَا يُرِيدُونَ فَوْتَ دَحِي كَفِيَ ذَلْبَابِينَ İnsanlar insanlar am mecazi amirlerini dinlerken tek bir yani dakikayı bile es geçmiyorlar. Her an her an acaba amirim ne diyecek, ne yapacak diye titriyorlar. Asker acın altında uyuyormuş. Oradan da komutan jiple geçiyormuş. Bakmış ki asker hala uyuyor. Şoför demiş ki oğlum dur bakayım dedim. demiş. Git şu acın altında uyanan uyuyan askeri demiş çağırver demiş. Gidiyor neyse çıt diyor.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 yine insan hakiki mevlası sahibi ve amiri kadnehahum anil umur el gayril meymerdiyeti bit tekibi vel mübalegati insan hakiki amiri olan Allah Celle Celaluhu üzerine basa basa basa basa basa basa razı olmadığı işleri insana yasaklıyor. Allahu Teala mübalega yapıyor. Bir kere söyleyip geçseydi gene tamamdır. Ama kaç ayette nice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 Amerika'nın PL 480 projesi var. PL 480 projesi var. PL 480 projesi neyi ifade ediyor? Milletlerin gıda ve beslenme sistemlerini Allah bullak etmek suretiyle onları çürütmeyi, eritmeyi ve yok etmeyi hedefliyor. Lord no, Gürzon, İngiltere Başbakanı, Çanakkale Arbi sırasında diyor ki, bu Türklere diyor Kur'an'dan ayırmadıkça bu adamların mağlub etmenin imkanı yoktur diyor. Yapılacak yegane şey bu adamlarla Kur'an'ın arasına pendekler koyalım, barikatlar koyalım diyor. E Kur'an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 Ya ee, Allahu Teala bu kadar konuşur. Mevla bu kadar enbiya gönderir. Bu kadar belki yasaklar, bu kadar emirler vesaire ihrap buyurur, İnsan hiç o tarafa bakmayacak. E yahsabul insan en yutrakas fidah. İnsan başıboş, belki terk edildiğini zannediyor dünyada. Yani sanki Allah Celle Celalü dedi ki: Ben bir dünya yaratayım he, Bir avuçta kul yaratayım. Evet. Sonra ondan sonra nimetlerini yaratayım, sularını yaratayım. Kolum Al sana benim bir tarla, istedin gibi ye, iç, oynasın, öyle mi? Yo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 Mevlana'nın buyurduğu gibi bize Cenab-ı Celle Celal'ın burada kiracı olma yetkisi verdi. Kiracı bir yerde kiraladığı yerde isimli gibi tasarruf edemez. Sen de ben de aynen böyleyim. Et, kemik, beden bu da Allah'ın mülküdür. Bunda tasarruf ancak bunun izine tabidir. Bu mantığın böyle Müslümanın beynine kafasına kalbine yerleşmesi gerekir. Gerekir ki güzellere muvaffakiyet müessal olsun. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki buyurdu ki da'na yuribuke ila ma la yuribuke. Önünde şüpheli bir şey var değil mi? Eyvallah. Şüpheli olanı bırak gönlünün rahat edebileceği, rahat ve huzur içerisinde yiyebileceğine meylet diyor Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem.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 Yükseler de buradan boluya gidersin. Şimdi yiyorsun değil mi? İkiyorsun değil mi? Ulan ola ki bunda bir şey olabilir. Bas kardeşim boşver ölmesin ya. Bilakis kazanırsın. Mevlana şibli rahimallahu teala bir şey yiyeceğiz ama imam kuşeğini söyler. Elini böyle uzatırdı şu baş şu şadet parmağı böyle te te te te te te te te te te te te te oynardı böyle yeme yeme yeme şüpheli. Zununu musluk düdüse sirru yerken eğer yediğinde bir şüphe olursa bu eli elini koluna yükleniyor böyle almak için fakat kolu birisi geri çekiyordu böyle yükleniyor olacak ha, el gitmiyor geri çekiliyor e, yeme yeme bak ihtiyat insan nereye götürüyor Sultan Abdülaziz Han cennet mekan buradan Avrupa'ya ilk seyahate giden Osmanlı padişahı odur abdest suyunu beraberinde götürmüştü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 Peki. Allah Celle Celaluhu bu kadar ısrar eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kul peki, kullar peki bomlayyette ile asla. Asla ve Cenab-ı Hakk'ın peki yaptığına iltifat etmez. Fehazâ peki. Helh İslam, söyler misiniz diyor. Bu kulun yaptığı Müslümanlık mı, gavurluk mı, kafirlik mi diyor. Çok ağır konuşuyor. Fehazâ helh İslam, el küfran.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 her insan kalbindeki duyguya göre mezardan kaldırılıp Allah'ın huzuruna girecektir. Temenewal kefarate onunla beraberdir. Vola yenfa'u amelu ve o insana hiçbir ameli namaz niyaz tarikat, marikatta falan mesela size bildiğin kadar fayda vermeyecek dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.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 Yani biz melek değiliz, insanız, nefis denen nesne var bizde haliyle, isteyerek istemeyerek bulaşıyoruz. Anlalı lakin kirlenmek var ise o kirden demek ki patlanma imkanı da vardır. Bu hadis-i şerif, ettâb-i lazım böyle, bişaratun dil bu konuda peki gevşek davrananlara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 her tarafımız ajanla ve casusla dolu senin anlayacağın hmm. neticede neticede Resul-i Ekrem böyle ki insan orada işlemiş olduğu günahı tövbe ederse oradaki bitkilere oradaki toprağa vesaire o günahı unutturur diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu da vardır <gülüyor> bir insan peki günahı bilmekle beraber bu haram yenmeyecek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 فلو صر الشخص على الذنب مع وجود ذلك بي انسان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 La tarfa'u surat-ı İslami o insanın peki bu efenin görüntüye bakan İslam'ı peye hatta i̇bn Abid'in söyler kitabında ea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 Meselesi kalmaz. O günah büyük inkilabe dar. Valla sakinete mal istiyor, evvela kibirete Ama istifar ederse büyük günah da kalmaz diyorlar. Hayatın paravası bu. Hayatın paradası bu. Günah küçüktür ya ondan bir şey olmaz vesaire falan. Yok. Küçük günahta ısrar edilirse ısrar büyük günahtır. İstihbar edilirse belki büyük günah da kalmaz. Şuradaki Yavuz Selim ilkokuluna efendim bir ağabeyimizin eee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 Ben bu kadar ısrar Bak adam cepheye gidiyor. Bu mektubu yazdığı zat efendim savaşa gidiyor. Savaşa giden adama bak, Nerede söylüyor? Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik değil mi? Tek bir mermi atmadan, tek bir mermi atmadan efendim, 85 bin, 90 bin asker Allah'a Ekber dağlara dondu gitti. Enver Paşa'nın yanlış kararı yüzünden peki, evet. 85 bin Osmanlı askeri tek bir mermi atmadan şehit oldu. Dondu gitti o dağlarda. Erzak torbalarından ne çıkıyordu biliyor musunuz? Bu değişim başka bir boyutu. Bizim yani konumuza bakan tarafını ben söylemeye çalışıyorum. Erzak torbalarından bir avuç kavrulmuş arpa tanesi çıkıyordu. O adamın yediği istiyordur. Evinden yola çıkarken ona efendim yani işte arpa kavuruyorlar. Zaten yok ki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 el akil aklınsa ya te'til işareti ona yeterli işaret yeter diyor vakratu kureyşin fil ve mahalli istilal a'dae bak savaş diyor tehlikeye ve ondan sonra her türlü korkunun yaşandığı atmosfer diyor tehlike mantıkalarında tehlike mantıkalarında ve düşman istilası söz konusu olan yerlerde lilafi kureyş'i okuyun diyor bu mujarrabe'tun lil emni ve'r refahiyyetin. Yi güvenliği açısından, rahat ve mutluluğu açısından bir yani emniyet sububu gibi bir şey demek istiyor Sultan. Leyla ihmal etmeyin. Ehem ihmal etmeyin. Nusret-i adlı kitapta cephede hangi dualar okunacak Ecdat bunları yazmıştır. Birinci Kıbrıs harekatının sırasındayken ben imamat bekun'daydım. Pazar günleri buraya gelirdim. O zaman efendi burada pazar günleri vazifeydi. Abu Küristen dedi ki, hafız olanlar dedi, Fetih Suresi'ni okusun. Hafız olmayanlar 11 kere Lila Kureyş'in okusun demişti. Bir Kıbrıs elde edildi ama neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler, neler ne kârametler, ne kerametler, ne kerametler. Aş-ı Müezzin Efendi'nin oturduğu yerde eskiden oda vardı orada. Amca Maci Bilal dedi ki, Efendi bana dedi ki diyor rahmet öyle söylemişti, bütün cemaatı dışarıya çıkarttı Hacı Bilal dedi, çıkarttım dedi. Sen de şu kapıda dur içeriye kimseye sokma dedi. Efendi içeriye girdi kapıyı kapattı. Sık sık da soruyor yani ne oldu? Türk ordusu adaya çıktı mı çıktı çıkamadı mı vesaire. Saat 7'deyken baktım haberle dinledim haberleri, Hı -hı, yok çık çıkmak mümkün değil. Deliydi çünkü alanlar sert, sert yapmışlar.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 İneğin almış olduğu, ineğin almış olduğu bir bağ otu yemeyenden bak böyle şeyler sadır oluyor. Anladın mı şimdi? Nilzan masarı canı canan sahadattandır. Nasıl diye meşayihinden derim. Hindistan'a gittiğimiz zaman yeni Delhide, Abdullah Deylev ile beraber yan yana yatıyor kurdizesi sırrı bu. Onun öyle bir hali vardı ki Hz. Ebubekir-i Sıddık radıyallahu anh yanında anıldığı zaman Hz. Ebubekir-i Sıddık böyle resmen bir etkemik yok. Resmen ona gözüküyordu. Kale Ebubekir-i Sıddık radıyallahu anh bu dedi, mi yanında birisi ebubekir Sıddık şöyle şöyle dedi. Dediği zaman Hz. Ebubekir-i Sıddık'ı aynen görüyordu. O kemalat bak işte bunlara dikkat etmekle hasıl oluyor.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 İhdâ aşere merra İhdâ aşere On bir kere okuyun La On yok On yok, on bir Rakamsal konularda ısrar etmek gerekiyor Rakam mühimdir On bir ise on birdir bu Evet o arada fil hadis Mustafavi, Resul-i Ekrem sağ ve sellem'in hadisinde varid olmuştur. Ne? Enne men menzilen kim mesela bir yerde konaklasa, diyelim işte geceliğin, eskiden geceliğin saatler yapıldı at sırtında vesaire. Enne men menzilen kim bir yerde konaklasa, Sümme kâle bir bi kelimatillâh, tâmmâh min şerr Cenab-ı Celle Celal'in yaratmış olduğu bütün mahlukatın şerrinden dedi Allah Celle Celaluhu'nun kelimeleriyle, Cenab-ı Celle Celaluhu'ya istihaze ifade eden kelimelerle Mevla'ya sığınıyorum dese, desella şey şey'un, ona hiçbir şey isabet etmez. Hattar tehala min ta ki bulunmuş olduğu yerden kalkıp götünceye kadar.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 Yani Osmanlı donanması yapılacak gibi Barbaros Hayrettin Paşa'ya dediler ki efendim yani durum çok müşkil bu rüzgarın durması yani gerekir ki biz yani ilerleyelim bu adamların işini bitirin aksi halde yandık efendim elva Barbaros Hayrettin Paşa dedi ki bana çabuk dedi bir bez parçası getirin dedi diyor ki şey efendim Barbaros Hayrettin Paşa bana bir efendim bez parçası getirin.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 Kaptan Derya Barbara Sayreddin Paşa dedi ki Bu dedi bezi dedi Geminin mendilekleri arasında gelin bakayım dedi Ve geliyorlar İskirip'le Atıf Hoca Rahmetli Kuvve-i Berriye ve Bahriye adlı kitabında diyor ki Ondan sonra diyor Ondan sonra rüzgar Bizim arkamızdan Hristiyanların yüzüne doğru esince Barbara Sayreddin Paşa 600 parça gemiyi Akdeniz'in sularına gömdü Bak silah bitti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 ve selam ola peki selamı gerek dünyada da gerekse ahirette emri, emniyette olmak, hiderde tabi olanların üzerine olsun. <Sessizlik> Cenab-ıkk makbulinden eylesin, mahruminden eylemesin. Şu arabaya da... ihtibar, ihtibar, ihtibar